ama şimdi Canan'la bağlantıyı tekrar kurabildik. Taksim'den ve Gezi Parkı'nın oralardan durum nedir? O son durumları konuşalım. Merhabalar Canan. Merhaba, ben sizi net duyamıyorum. Şimdi buradan ben anlatmaya çalışayım. Bir defa e, muhteşem bir dayanışma var. Burada bir sağlık ocağı kuruldu, e, bir mutfak kuruldu dişte dağıtılıyor ve aynı zamanda çöpler toplanıyor. Herkesin elinde çöp poşeti. İnanın kıyı köşe, dip bucak her yerdeki çöpler temizleniyor. Ağaçların altında lavanta dikenler var. İnanılmaz bir manzara. Ben bütün İstanbulluları davet ediyorum. Gelsinler. Nasıl bir dayanışma yapabiliyoruz? Biz her inançtan, her ideolojiden, siyasi görüşten insan nasıl bir araya geldiğimizde güzel bir birliktelik oluşturabiliyoruz? Demokrasinin sesini nasıl yükseltebiliyoruz? Görsünler bunu dilerim Sayın Başbakan da görebilsin. Şimdi çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Ben bu sabah televizyon kanallarında şöyle bir yokladım. 27 Mayıs söylemi var. Ki çok çok tehlikelidir. Kesinlikle biz kimsenin burada askeri değiliz. Bunun bilinmesi lazım. Burada az önce belirttiğim gibi her inanç, ideoloji ve görüşten insan. Pazartesi akşama geçtiğimiz hafta, pazartesi akşamından salı sabahına, perşembe sabahına kadar gizli Park'ı mekan eyleyenler. Sonra taksimi e ve İstanbul'u mekan eyleyenler. Bizim taleplerimiz çok çok nettir. Biz yaşam alanlarımız üzerinde Cederrut Devlet Müdahalesi'nin kalkmasını istiyoruz. Sokaklar, meydanlar, alanlar, mahalleler bizimdir. Burada yapılacak her projenin halk ile birlikte danışılarak yapılmasını istiyoruz. Biz toplumsal yaşamımızda her alanına müdahalenin, artık e, doğum kontrol abını kullanmamızdan, nerede içkiyi nasıl içeceğimize kadar karışılmasına, yaşam alanımızın her alanına bu ceberrut müdahalenin bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Biz burada bir demokrasi için birlikteyiz. Madem ki Sayın Başbakan ve hükümet bir açılımdan yana şu anda barışı konuşuyorlar. Barış böyle inşa edilir. Buradan başlasınlar lütfen. Bakın barış alanı burasıdır. Özledikleri barış alanı şu anda Taksim meydanıdır. Gelsinler buradan barışı tesis etsinler. Ve ayrıca bir talerimiz var. Ben Kent Hareketleri Sözcüsü'yüm. Kent Hareketleri olarak İçişleri Bakanı'nın. Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürü'nün ve valisinin derhal elden çektir, iş, işten el çektirilmesi gerekiyor. Devamlı olarak halkı sanki bir düşman gibi gaza boğanlar, plastik mermi sıkan, polisi robokopa çeviren, polisi bir deni gibi halkın üzerine salan ve polisin bugün bakın bütün meşruiyeti kaybolmuştur halkın gözünde. Buna sebep olanların derhal istifa, istifa ettirilmesi mutlaka gereklidir. Haklarında soruşturma açılması lazımdır. Yaralananlara, ölümlere sebebiyet verilenlerin ivedilikle bu çok önemlidir. Ve çok acı bir şey bugün bakın polis tek başına burada iki polis ortaya çıksa linç edilir. Yok zaten polise olan ilan çok azdı, güven çok azdı. Bugün polisin güvenli. İktidar sıfırlamıştır yani bugün İstanbul'da herhangi bir vatandaş herhangi bir emniyet nedeniyle bir şey nedeniyle polise başvursa bugün İstanbul'da emniyet yoktur meydanlara çıkamıyorlar bu çok acıdır bu devletin çöküşüdür burada Bakın bu çok çok önemlidir benim söyleyeceklerim şu anda bu kadar başka sorunuz var mı ee, yani bu tabi şey durumu Çarpıcı bir kontrast oluşturmaya giderek devam ediyor. Çünkü başbakan uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra bu Taksim Gezi parkı'nda başlayan küçük bir grupla yıllar daha doğrusu aylardan beri devam eden şey konusunda da sessiz kaldıktan sonra son beş gün içinde işte müthiş yükselen olay karşısında sadece dün uzun süre sessiz kaldıktan sonra dün konuştu. Şimdi bugün de konuşmaya devam ediyor. Dün evet. iki konuşma yapmıştı. Bugün iki konuşma daha yapmış. Evet. Bir tanesinde e, yani elimde şimdi hürriyet.com'dan e, gelmiş bir e, metin var. Yani birkaç tane çapulcunun o meydana gelip halkımızı tahrik etmesine seyirci kalmayız. <gülüyor> Çünkü bu millet bize reyini verirken tarihimize sahip çık diye verdi diyor. Şimdi biz... 300 500 kişi oraya gitti diye köprü inşaatını mı durduralım filan diyor. Ha. Ve yani ee, ada evet, kalk evet, evet. yani Atatürk Kültür Merkezi inşallah yıkılacak muhteşem bir opera olacak. Oradan da bir evet, cami de yapacağız filan demiş. Çok acı bir şey. Kriz böyle yönetilmez. Sayın başbakan tırmandırıyor. Evet işte onu Devlet söylemek. Devlet adamları istedim. krizleri böyle yönetmez. Devlet halkın bir i̇radesi doğrultusunda geri adım atar. Biz o başa getir hükümetin başa gelme nedeni budur. Halkın iradesine gözünü açması, kulağını dinlemesidir kulağıyla. Bakın şu anda başbakan krizi yönetemiyor. Zaten daha önce de şu kadar kişi meydandaysa biz de şu kadar kişiyi karşıya çıkarırız demekle bir devlet adamlığı yapamadığını göstermiştir. Bugün krizi yönetemiyor. Kendisi bugün ayrıca konuşmasında belediye başkanlığı döneminde 10 bin ağaç diktiğini söyledi. Üçüncü köprü vesilesiyle... Dört milyona yakın ağaç kesilecektir İstanbul'da. Bir ekosistem yok olacaktır. İstanbul yok olacaktır. Başbakan acaba durup düşünebiliyor mu? Ben şu anda başbakanın sağlıklı düşünemediğini düşünüyorum. Ama çevresindekiler de başbakanı bir an önce sağlıklı düşünmeye devlet adamı gibi hareket etmeye davet etmelidirler. Bu kriz bu şekilde yönetilemez. Bizim buradan geri adım atmaya hiç niyetimiz yoktu. Biz buradayız. Biz yaşam alanlarımızı, mahallelerimizi, meydanlarımızı korumak için buradayız. Biz o ceberrut, ucu ve AVM'leri, işte neyse plazaları, rezidansları istemiyoruz. Biz çok silolarına mahiyet edilmek istemiyoruz. Biz yaşamımızın her alanına müdahale eden, toplumsal yaşantımızı düzenleyen ters köşeden bir kemalizmi hiç istemiyoruz. Lütfen sayın başbakan buradaki sese kulağa kavarsın, kendi kazan. Evet yani bu tırmandırıcı ve inat tamamen böyle bir idrar yarıştırma Aynen. durumu Aynen. halinde bir şey durum var ki bunun ben krizin kriz yönetimi sözlüyle sözüne tam da katılmıyorum sizin yani aslında burada bir krizin ötesinde Yok. bir ayaklanmanın daha doğrusu bir baş kaldırının görülebilmesi ve bunun halkın taleplerinin dile getirildiği çok önemli bir kalkışmanın e, farkına varılması gerektiğini belki de söylememiz daha da doğru olur. Ayrıca bakın çok önemli bir şey. Burada dediğim gibi her inançtan, her siyasi düşünceden insan var. Evet. Herkesin Herkesi burada birleştiren, herkesin ayrı ayrı değişik ama çok meşru, demokrasi içinde çok meşru taleplerine bugünkü hükümetin kulağını tıkamaksı. Din, okumasıdır. Evet. Burada yani bu tırmanmayı kendisi devam ettiriyor. Bu çok hakikaten son derece Tehlik sorumsuzca keli. ve tehlikeli, tehlikeli bir şey. Aynı. Canım tekrar konuşuruz sonradan. Çok tamam, teşekkür ederim Ben meydandayım. Görüşmek, Hı, üzere, görüşmek üzere. Herkese sevgiler. Evet, Cihan Uzun Çarşılı Baysal ile Başbakan'ın da son söylediklerini de içeren bir durum değerlendirmesi yapmaya çalıştık